Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Alışverişler kitabı Aziz ve Celil olan Allah'ın şu sözleri Halbuki Allah alışverişi helal ribayı, faizi ise haram kalmıştır Makala suresi 275. ayet Meğer ki aranızda evden ele devredeceğiniz ve peşin yaptığınız bir ticaret olsun. Bakara suresi 282. ayet. 1. Yüce Allah'ın şu kavilleri hakkında gelen hadisler babı. Artık cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlığından nasip arayın. Allah'ı çok zikredin. Ta ki umduğunuza kavuşasınız. Onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın rüzdindeki eğlenceden de ticaretten, de, ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma Suresi 9-10-11. Ayetler. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını aranızda haram sebeple yemeyin. Meğer ki o mallar Sizden karşılıklı bir rızadan doğan bir ticaret malı olsun. Nisa suresi 29. ayet. Bize şu ayıp en zuhriden tahsis etti. O şöyle demiştir. Bana Said İbn-i ve Ebu Selem'e i̇bn Abdurrahman tahsis ettiler ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizler Ebu Hureyre Resulullah'tan hadis rivayeti çok yapıyor diyorsunuz ve yine sizler Muhacirlerin ve ensarın halleri nedir ki bunlar Resulullah'tan Ebu Hureyla'nın hadis rivayet inişi gibi hadis rivayet etmiyorlar diyorsunuz. Şu muhakkak ki muhacir kardeşlerimiz çarşılarda alışveriş etmek meşgul ediyordu. Ben ise karın tokluğuna ve karşılık Resulullah'tan hiç ayrılmaz. Kar, karın tokluğuna karşılık Resulullah'tan hiç ayrılmaz. Daima onunla beraber olurdum. Bunun için onların bulunmadıkları zaman ben hazır bulunur. Onlar umuttuklarında ben hafızamda tutar ezberlerdim. Ensardan olan kardeşlerimi de mallarındaki çalışmaları meşgul ediyordu. Ben ise suffa fakirlerinden olan bir fakir kişiydim. Diğer sahabiler hadisleri unuturlarken ben ezberimde tutar bellerdim. Muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemekte bulunduğu bir hadis hakkında ben şu makalemi bitinceye kadar elbisesini yayacak, sonra da elbisesini kendine doğru toplayacak her kişi elbette benim söyleyeceğim sözleri kesin olarak ezberleyecektir, buyurmuştur. Bunun için ben hemen üzerimdeki renkli bezi Resulullah bu makalesini bitirinceye kadar yaydım. Akabinde o bezi göğsüme doğru topladım. Artık sonra Resulullah'ın bu konuşmalarından Hiçbir şeyi unutmadım. Abdurrahman İbn-i radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine'ye geldiğimiz zaman Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benimle Sa'd i̇bn Rabi arasında kardeşlik kurmuştu. Bunun üzerine Sa'd i̇bn Rabi ben Abdurrahman'a ben mal cihetiyle ensar, Ensar'ın en zenginiyim. Bunun için malımın yarısını sana ayırıyorum ve bak iki kadınım ben hangisini seversen senin için ondan vazgeçer, onu boşarım. İddeti geçip de evlenme helal olduğu zaman onunla evlenirsin dedi. Ravi dedi ki bu teklif üzerine Abdurrahman Sa'da benim bu hususta ihtiyacım yoktur. İçinde ticaret yapılan bir çarşı var mı dedi. saat Kanyuka kabilesinin çarşısı vardır dedi. Ravi dedi ki Abdurrahman sonra Kanyuka çarşısına gitti. Satmak üzere keş ve yağ götürdü. Sonra çarşıya gidişleri arka arkaya devam etti. Çok geçmedi. Abdurrahman Resulullah'ı ziyarete geldi. Üstünde zilafa girenlere mahsus olan sarı zaferan mekesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evlendim mi diye sordu. Abdurrahman evet evlendim dedi. Resulullah kiminle evlendim dedi. O da Ensardan bir kadınla evlendin dedi. Resulullah ne kadar nehir verdin dedi. Abdurrahman bir çekirdek yani beş dirhem ağırlığında bir altın yahut altından bir çekirdek verdim dedi. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'a bir koyun kesmek suretiyle olsun düğün yemeği yap buyurdu. Enes İbn-i Maliki radiyallahu anh şöyle demiştir. Abdurrahman İbni Avf Medine'ye geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Avf ile Ensarlı Sa'd i̇bn Rabi arasında kardeşlik aktı koydu. Sa'd zenginlik sahibi bir kimse olduğundan Abdurrahman'a hitabım. Malımı yarı yarıya seninle böleşeyim. biz de seni evlendireyim dedi. Abdurrahman ve Sade, Allah seni ehlini, mallını bereketli kılıp mübarek eylesin. Demin bunlara ihtiyacım yoktur. Siz bana çarşıya delalet ediniz, dedi. Akabinde çarşıya gidip bir keş ve yağ kazancıyla döndü ve bu kârı ev halkına getirdi. Az bir zaman yahut da Allah'ın dilediği süre ikamet etti ki Abdurrahman üzerinde evlenenlere mahsus olan sarı koku bulaşığı Olduğu halde geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu halin nedir dedi. Abdurrahman ya Resulullah ben en sağdan bir kadınla evlendim dedi. Rasulullah o kadına ne kadar mehir verdin diye sordu. Abdurrahman altından bir çekirdek yahut bir çekirdek ağırlığı yani beş dirhem altın dedi. bunun üzerine Peygamber bir koyunla olsun düğün yemeği yap buyurdu. İbn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ukaz, Mekcene ve Zulmecaz, cahiliyet devrinde bir takım büyük çarşılar yani panayırlar idi. İslam devri olunca Müslümanlar bu panayırlarda ticaret etmeyi günah sayıp çekindiler. Bunun üzerine Neyse عَلَيْكُمْ جُلَاهُمْ اَمْ تَبْتَغُوا فَدْلَى مِنْ رَبِّكُمْ فِي mevasihil hacca haç mevsimindeki ticaretle Rabbinizden kazanç istemenizde üzerinize günah yoktur. Bakara suresi 198 ayeti indi. Bu ayetin sonunda fi me mevasimil haccı, haç mevsiminde ziyadesi İbn-i Abbas Kur'an'dan olmak üzere okumuştur. İkinci bab. Halal bellidir, haram da bellidir. Fakat bu ikisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Halal olan şeyler bellidir, haram olan da bellidir. Fakat halal ile haram arasında bir takım şüpheli şeyler vardır. Her kim kendisince günah olması sezinen bir şeyi terk ederse, o haramlığa apaçık olan şeyi daha çok terk edici olmuştur. Her kim günah olması şüphesi olan şeyi cüret ederse bu da haramlı apaçık olan şeye dalmaya yaklaşmıştır. Masiyetler, haram haramlar Allah'ın korusudur. Her kim sorusunu korunmuş arazinin etrafında otlatırsa o korunluğa düşmesi yakın olur. 3. Şüpheli şeylerin tefsiri babı. Ve Hasan İbni Ebi Sinan ben takvadan kolay bir şey görmedim. Seni şüpheye düşürecek şeyi sana şüphe vermeyecek şeyle şeyi terk et demiştir. Ukbet İbni Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Siyah bir kadın geldi de Ukbe'yi ve Ukbe'nin evlendiği kadını emzirdiğini iddia etti. Akabinde Ukbe bu emzirmeyi peygambere zikretti. Peygamber Ukbe'den yüz çevirip tebessüm ederek senin evlendiği kadınla süt kardeşi bulunduğunu söylemiş olduğu halde onunla temasın nasıl olur buyurdu. Ukbe nikahı altında Ebu İkab İbni Azize Temimi'nin kızı Güneye vardı. Karişi Radiyallahu Han şöyle demiştir. Utbe i̇bn Ebi Ebu Vakkas kardeşi Sa'd i̇bn Ebi Ebu vasiyet edip Zeman'ın cariyesinin oğlu Abdurrahman benim sulbimdendir. Bu çocuğu al demiştir. Ayşe dedi ki Mekke'nin fethi yılı olup Mekke'ye varıldığında Sa'd i̇bn Ebi Ebu Vakkas bu çocuğu yakaladı. Bu kardeşim Utbe'nin oğludur. Bu mezhebinin de kendisine katılması hususunda bana vasiyet etmişti dedi. Bunun üzerine Abd ibn Zem ayaklayıp bu benim kardeşimdir. Babamın cariyesinin oğludur. Babamın düşeği üstünde doğmuştur dedi. Her iki taraf bu niza ve husmetleri peygambere sevk ettiler. Sad ibn-i Ebi Vakkasya bu çocuk kardeşim Utbe'nin oğludur. nesebinin kendisine katılması hususunda bana vasiyette bulunmuştu dedi. Ab İbn Zem'a da bu benim kardeşimdir. Babamın cadiesinin oğludur. Babamın döşeği üzerinde doğmuştur." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ab İbn Zem'a, o Abdurrahman senin kardeşindir." buyurdu. Sonra da "Çocuk döşek sahibindir. Zina eden erkeğe de mahrumiyet düşer." dedi. Sonra peygamber husumet sebebi olan bu çocuğun sinaca utbeye benzediğini görerek eşi Sevde, sevde bin Tüzzemâ'ya hitaben ey Sevde bundan sonra sen de bu Abdurrahman'dan perdeler buyurdu. Artık bundan sonra bu Abdurrahman Sevde Allah'a kavuşuncaya kadar sevdiği açık olarak görmemiştir. Adi İbni Hatim radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber'e Murat avından sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Murat sivri tarafıyla isabet ettiği zaman o avı ye. Evli tarafıyla isabet ettiği ve öldürdüğü zaman artık o av hayvanını yeme. Çünkü okun evli tarafıyla vurulan hayvan vakizedir. sopayla ile vurulmuş gibi olup haramdır buyurdu. Ben bu sefer Ya Resulallah ben av köpeğimi bismillah diyerek salıyorum. Akabinde avın üzerinde onun beraberinde üstüne besmele çekmediğim başka bir köpek buluyorum ve o avı bu iki köpekten hangisinin yakaladığını bilemiyorum. Dedim Resulullah sen o avı yeme çünkü sen ancak kendi köpeğin üzerine bismillah dedin. Diğer köpek üzerine bismillah demedin buyurdu. 4. Uzak durulacak şüpheli şeyler bağlı. Enes ibn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde yere düşürülmüş bir hurmaya tesadüf etti. Şu hurmanın sadaka malından olmadığını bireydi. Muhakkak onu yerdin buyurdu. Ve hemen Ebu O ona peygamberden söyledi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı defa gece ailemin yanına yatmaya geldiğimde yatağımın üstüne düşmüş bir hurma bulurum. Yemek üzere ağzıma götürdüm de sonra sadaka malı olmasından korkarak elimden bırakırım. Onun sadaka kurması olmadığını yakinen bilseydim muhakkak yerdim buyurmuştur. 5. Vesveseleri ve benzerleri olan hatıraları sakınılması gereken şüpheli şeyler nevinden görmeyen kimse babı. Pappat ibn Cemim amcası Abdullah ibn Zeyd el Mazini Şöyle demiştir. Bir kimsenin namaz kılarken gönlünde abdestinin bozulduğu hakkında bir vesvese hisseder olduğu peygambere şikayet tarzında arz olunur da o zat namazı kesip bozar mı denildi peygamber hayır. Bir ses işitmedikçe yahut bir koku duymadıkça namazı kesmez diye cevap verdi. Ve Muhammed İbni Ebi Hafsa el-Zuhri'den söyledi ki Abdest almak ancak koku duyduğun yavuz ses işittiğin hallerde olur demiştir. Ayşe radiyallahu anh söyle demiştir. Bir topluluk ya Allah. bir kavim bize et getiriyor. Onların bu hayvanları keserken üzerlerine Allah ismini söyleyip söylemelerini bilemiyoruz dediler. Resulallah bu et üzerine sizler Bismillah deyin ve onu yiyin buyurdu. 6. Yüce Allah'ın Onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Cuma suresi 11. ayet kavli babı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir: Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Cuma namazı kılarken Şam'dan yiyecek yüklü bir kervan geldi. Cemaat birer birer kervan kafilesine doğru yönelip 12 kişi kalıncaya kadar hep dağıldılar. İşte bunun üzerine şu ayet indi. Onlar bir ticaret yahut da bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah meclinde sevap müminler için eğlenceden de ticaretten, de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma suresi 11. ayet. 7- Malı nereden kazandığına aldırmayan kimse babı. Ebu Hureymi radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o devirde kişi eve geçirdiği malı halardan mı yoksa harımda mı kazandığına hiç aldırmaz buyurmuştur. 8. Karada ticaret yapmanın mübahlüğü ve Yüce Allah'ın şu kavli babı öyle adamlar vardı ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı zikretmekten dost doğru namaz kılmaktan zekatı vermekten alıkoyamaz onlar kalpleri ve kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar Nur suresi 37. ayet Kata'da de şöyle demiştir Sahabiler alışveriş ve ticaret yaparlardır, lakin onlar Allah'ın haklarından bir hak karşılarına geldiği zaman hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş onları Allah hakkını Allah'a ödüyünceye kadar Allah'ı zikretmekten alıkoymazdı. Ebu'l-Münhal şöyle dedi. Ben sarıflıkta ticaret yapardım. Zeyd İbni Erkam'a sordum. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi İbni Cüreyd şöyle dedi bana Amr İbni Cinar ve Amr İbni Musab haber verdi bu ikisi de Ebul Minhal'dan şöyle derken işitmişler ben Elbera İbni, El İbni Azib e ve Zeyn İbni Erkam'a sarraflıktan sordum İkisi de şöyle dediler biz Resulullah zamanında iki tacir idik Resulullah'a sarraflıktan sorduk Resulullah bir mecliste bir evden bir eve verilir alınırsa beyis yoktur. Eğer vade ile olursa sahip olmaz buyurdu. 9. Ticaret için çıkmak ve Yüce Allah'ın artık on namaz kılınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından nasip arayın. Cuma Suresi 10. Ayet Kavli Babı. Bize İbni Cüneyt haber verip şöyle dedi. Bana Ata İbni Ebi Rebah, Ubeyd İbni Umeyr'den şöyle haber verdi. Ebu Musa el-Eşari, Umer İbni yanına girmek için izin istedi de, ona izin verilmedi ve Umer o sırada meşguliyetli olsa gerekti. Bunun üzerine Ebu Musa geri döndü. Umer meşguliyetten kurtulunca Ebu Musa'yı kast ederek, ben Abdurrahman İbni Kays'ın sesini işitmedin mi? ona izin veririz gelsin demiş. Fakat Ebu Musa gitti dönülmüş. Ömer Ebu Musa'yı çağırtıp dönüşünün sebebini sorunca o bizim bununla yani izin verilmeyen kapıdan gelmekle emrolunduk dedi. Bunun üzerine Ömer Resulullah'ın böyle emrettiğine dair beyine getireceksin dedi. Bunun üzerine Ebu Musa Ensar meclisine gitti de onlardan bu emri bileni istedi. Ensar bu mesele üzerine sana büyüklerimizin şahitliğine ihtiyaç yok. Bunu en küçüğümüzde mesela Ebu Said Hudri bile bilir muhakkak ki şehadet eder dediler. Akabinde Ebu Musa Ebu Said Hudri'yi Ömer'e götürdü. O da peygamberin emrini anlattı. Ömer emrin, Resulullah'ın emrinden bu geri dönme meselesi bana kapalı mı kaldı? Öyle ya çarşılara pazarlara çıkıp alışveriş etmek beni alıkoymuş meşgul etmiştir dedi. 10. Denizde ticaret babı ve matar i̇bn Tahman denizde gemilerle ticaret etmekte beis yoktur. Çünkü Allah'ın Kur'an'da gemilere binmeyi zikretmesi başka değil ancak hak iledir dedi de ve gemilerin denizden suları yararak gittiğini görüyorsun ki bu sırf Allah'ın fazlından vasip aramanız ve ona şükretmemiz içindir. Nahl suresi 14. ayetini okudu. Buhari dedi ki ayetteki fulk gemiler demektir. Bu lafız vahid de ve cemide müsavidir ve mücahit gemiler rüzgarı yarar ve gemilerden rüzgarı ancak çok büyük olanları yarabilir dedi. Ve Leis İbni Sa'd dedi ki bana Cafer İbn Rabia Abdurrahman İbni Hürmüz'den o da Ebu Hureyve'den etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail yollarından çıkıp hicretini yerine getirmiş bir kimseyi zikretti dedi ve hadisin tamamını sevkeyledi. Buhari dedi ki bize Leis İbni bir Abdurrahman İbni sabit tahdis edip Şöyle dedi, bana leis bu hadisi tahsis etti. 11. bab Onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Cuma suresi 11. ayet ve zikri ulu olan Allah'ın şu kalbi. Öyle adamlar vardır ki onlar ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Nur suresi 37. ayet. Ve kata da şöyle demiştir. Sahabeler ticaret yaparlardı, Lakin onlar Allah haklarında bir hak karşılarına geldiği zaman hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş onları o hakkı Allah'a ödeyinceye kadar Allah'ın zikrinden alıkoyamazdı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde cuma namazını kılmaktayken bir ticaret kervanı geldi. 12-28'a insanlar dağıldılar. Bunun üzerine şu ayet indi. Onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar. Cuma suresi 11. ayet. 12-Yüce Allah'ım ey iman edenler kazandıklarınızın en güzellerinden infak edin. Bakara suresi 267. ayet kalbinin tefsiri bağlı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadının evinin yiyeceğinden, evinin geçimini bozucu olmayarak ikram ve infak yaptığında bu ikram ve infakı sebebiyle kadın için bir ecir vardır. Bu malı kazanması sebebiyle kocasına yahut muhafaza etmesi sebebiyle Bekçesinde de bir o kadar sevap vardır. Bunların bazısının sevabı öbürünün sevabından hiçbir şey eksiltmez. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kadın kocasının kazancından kocasının emri olmadan infak ettiği zaman kocası içinde yarı ücret vardır buyurdu. 13. 13. Rızıkta genişlik isteyen kimse babı. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Kim rızkının kendisine genişletilmesi yahut da ömrünün bakiyesi kendisine uzatılması, kendisini sevdirirse, sevindirirse o kimse hısımlarıyla ilgilensin. Yahut onlara iyiliği, ihsanı ekleyip dursun. 14. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müddetle satın alması babı. Ayşe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi'den bedenini bir müddet sonra ödemek üzere zahire satın aldı. Ve ona denizden bir zırhı rehin bıraktı, dedi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan, Enes bir keresinde peygambere bir arpa ekmeği ve bir miktar Hayat yağ götürdü. Yemin olsun o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denizden bir zırhını Medine'de bir Yahudinin yanında rehim bırakmış ve ondan ailesi için vade ile bir miktar arpa olmak arpa almak üzereydi. Yine yemin olsun bu haldeyken ben peygamberden işittim. Muhammed'in ev, ev halkı Yanında bir sağ buraday ne de bir saat daha akşamladı buyuruyordu. Ve hakikaten o zaman peygamberin yanında dokuz kadın vardı. On beş. Kişinin kazanması ve eliyle çalışması bağlı. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Ebu Bekir es sıddık halife yapıldığı zaman şöyle dedi. Muhakkak ki benim kavmin benim kazak kazanç cihetimin kendi ailemi geçindirmekten aciz olmadığını katiyetle bilmiştir. Şimdi ise ben Müslümanların işine meşgul kılındım. Onun için bundan sonra Ebu Bekir ailesi Beytun mal'dan yiyecek ve Ebu Bekir'de Müslümanların Beytun malı hesabına kazanacaktır. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sahabeleri kendi İşlerinin işçileri idiler. Bizzat çalışırlar, terlerler, namaza gelirlerdi. Bu sebeple vücutlarında ağır kokular olur idi. Resulullah tarafından kendilerine keşke yıkansaydınız denilirdi. Bu hadise Heman Hişam'dan, o da babası Urbe'den, o da Ayşe'den rivayet etmiştir. Elmikdan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kimse kendi elinin çalışmasının yemekten daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğinden yer idi. Hammam İbn Minat bir şöyle demiştir. Ebu Hurayra radıyallahu anh bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şüphesiz Davud peygamber sallallahu aleyhi ve kendi elinin emeğinden başkasının yemez idi buyurduğunu tahdis etti. Ebu Hüneyn radiyallahu anh söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki sizden herhangi biriniz ipini alıp adam arkasına bir bağ onun yüklenmesi verecek yahut vermeyecek olan herhangi bir kişiden istemesinden çok daha hayırlıdır buyurdu. Ez İbn-i Avvam radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki sizden birinizin ipin alması ve insanlardan istemesinden elbette daha hayırlıdır. Buyurdu. 16. Alışverişte kolaylıklı ve mursam, mursamahalı yani mülayim ve cümlet olmak babı. Kim bir hak talep ederse onu Kiskinlik ve haramdan değerli hiç ve geri durma haleti içinde istesin. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satarken, satın alırken, alacağı talep ve borcunu öderken cömertlik ve kolaylık gösteren kimseyi Allah rahmet eylesin buyurmuştur. 17- Boşlu olan zenginliğine mühret veren kimsenin fazileti babı. Boşlu olan zengine mühret veren kimsenin fazileti babı. Hüzeyfe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki milletlerden müsamahalı bir kişinin ruhunu melekler karşıladılar ve dünyadayken hayır nevinden bir şey işledin mi diye sordular. bu kişi, ben hizmetçilerime borçlu olan fakire mühlet veriniz ve müsamaha ediniz diye emrederdim dedim. bunun üzerine melekler ona müsamaha eylediler buyurdu ve Ebu Malik giden rivayetinde ben zengine karşı kolaylaştığı fakire de mühlet verirdim tarzında söylemiştir. Bu hadisi Abdülmelik'ten o da rivayeden rivayet etmekte Ebu Malik'e Şübe İbn Haccac mutabahat etmiştir. Ve Ebu Avam'ın Abdul Melik'ten o da Rıddan rivayetinde ben boşlu olan zengine mühret verir. Fakirden de vazgeçerdim şeklinde söyledi. Ve Nuaym İbn Ebu Hint'in rivayetinde ben zenginden kabul eder Fakirden müsamaha ederdim şeklinde söylemiştir. 18. Borçlu olan, fakire mühlet veren kimsenin fazileti bağlı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir tacir vardı, insanlara borç verir dururdu. Borçluyu fakir gördüğü zaman hizmetçilerine hitaben bunu müsamaha gösterilmiştir. Allah'ın da bizden müsamaha etmesini ümit edilir derdi. İşte bu huyundan dolayı Allah o tacire, taciri müsamaha ve affetmiştir. 19. Bab Satıcı ile satın alıcı mal ve bedenin ayıbını birbirlerine beyan ettikleri, ayıbı gizlemedikleri ve birbirlerine doğru öğüt verdikleri zaman alışverişleri kendilerine bereketli kılınır. Ve El-Adda İbni Halid Radiyallahu anh'dan zikrolunuyor ki O şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Benim için şu mesikayı yazdı Bu Muhammed Resulullah'ın El-Adda İbn Halid'den Müslümanın Müslümana alışveriş olarak yaptığı Bir alışveriştir Satılan şeyler Hiçbir hastalık, kötülük ve gaile yoktur. Satılan şeyde hiçbir hastalık, kötülük ve gayle yoktur. Kata ve el gayle zina, hırsızlık ve kaçma huyu demektir demiştir. İbrahim En Hayi'ye bazı hayvan zararları satış sırasında Horasan ırkı Sicistan soyu diye isimlendiriyor ve dün Horasan'dan geldi. Bugün Sicistan'dan geldi diyorlardı da kat olmayan bu övgülerle hayvan satıyorlardı. Ne dersin denildi. İbrahim bu alışverişin şiddetle ve kereliğinden hükmetti ve Ukbe İbni Amr hiçbir kimseye hastalıklı veya ayıplı olduğunu bildiği bir şeyi ayıbını haber vermeden müşteriye satması helal olmaz demiştir. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alışveriş eden iki kişi yani satıcı ile alıcı birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe yahut da ayrılıncaya kadar dedi muhayyerliğe sahiptirler. Bunlardan her biri dürüst ve doğru söyler ve mala semene ait hususları birbirine Veyan ederse bu alışverişlerinde kendilerine bereket ihsan olur. Eğer iki taraftan mal bedelinin ayıbını gizlerler, yalan söylerlerse bu alışverişlerin bereketi giderilir. 20. Çeşitli nevilerden karışık olan hurmanın alışverişi bağlı. Ebu Said Raccallah Han şöyle demiştir. Biz çeşitli nevilerden karışık bir hurma, bize çeşitli nevilerden karışık bir hurma yılından rızık verildi. Biz de onun iki sahasını bir sağ hurmaya satardık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize iki saat hurmayı bir saat iki dirhemi de bir dirheme satmayınız buyurdu. 21- etsafcı hayvan kesici hakkında denilen şeyler bağlıdır. Ebu Masud en Ensari radiyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan Ebu Şuayb diye künelenen bir adam geldi ve kasap olan bir kölesine bana beş kişiye yetecek bir yemek yap. Çünkü ben peygamberi beş kişinin beşincisini olarak davet etmek istiyorum. Zira ben peygamberin yüzünde Açlığı tanıdım dedi ve nihayet o zat da onları davet etti. Davetli olan toplulukla beraber bir adam geldi. Ebu Şahib'in evine varıldığında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu zat bize tabi olup gelmişti. Ona izin vermek istersen izin ver girsin. Geri dönmesin istersen geri dönsün buyurdu. Ebu Şahib hayır geri dönmeyecek fakat ben ona izin verdim dedi. 22. Alışverişte yalan söylemenin, ayıp gizlemenin bereketi giderip mahvetmesi babı. Halim İbni Hizam radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyuruyordu. Satıcı ile satın alıcı birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe yahut da şöyle dedi. Ayrılıncaya kadar muhayyerliktedirler. Bunlardan her biri doğru söyleyip ve bedel'e ait hususları birbirine beyan ederlerse, bu alışverişlerinde kendilerine bereket ihsan olur. Eğer iki taraf mal ve semenin ayıbını gizler de yalan söylerlerse, alışverişlerin bereketi giderilir. 23. Güzel Allah'ın şu kavli bağlı ve iman edenler, Ribayı faizi kart kart olarak yemeyin. Allah'tan korkun, Ta ki muradınıza eresiniz. Ali İmran Suresi 130. ayet. Ebu Hureyli radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak insanlara öyle bir zaman gelecek ki o vakit kişi eline geçirdiği malı halaldan mı haramdan mı kazandığını düşünmeyecektir. 24. Ribanın yiyicisi şahidi, yazıcısı, yüce Allah'ın şu kavli babı. Rıba yiyenler kendilerini şeytan çarpmıştan başka bir halde kalkmazlar. Böyle olması da onların alım satımda ancak riba gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişe helal, ribayı haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden kendisine bir öğüt gelip de faizden vazgeçerse geçmişi ona, işi de Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse onlar o ateşin yaranıdır. Ki orada onlar ebedi kalacaklardır. El-Bakara suresi 275. ayet. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. El-Bakara suresinin sonundaki riba ayetleri indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri mescitte sahabilere karşı okuyup tebliğ etti. Sonra da Şarap hususunda ticareti haram kıldı. Senura İbni Cum'di radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bu gece rüyamda iki kişi gördüm. Onlar bana geldiler. Mütakiben onlar beni düz üstü yere çıkardılar. Beni düz bir yere çıkardılar. Birlikte yürüdük. Nihayet kandan bir nehir üzerine geldik. O nehir İçinde dikenmiş bir adam vardı. Nehrin kıyısında da bir adam vardı. Önünde bir takım taşlar vardı. Nehirdeki adam yüzerek sahile doğru gelip çıkmak isteyince sahildeki adam onun çevresine bir taş atıyor. Nehirdekini eski yerine döndürüyordu. Çıkmak için sahile doğru gelmeye teşebbüs ettikçe sahildeki hemen onun çevresine bir taş fırlatıyor. O da eski yerine dönüyordu. Ben o iki meleğe bu nedir dedim. Meleklerden biri o nehirde gördüğün kimse riba yiyendir dedi. 25. Yüce Allah'ın şu kalbi sebebiyle riba yedirici kimsenin günahının beyanı babı. Ey iman edenler gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun. Faizden henüz alınmamış olup da kalan bırakın. İşte böyle yapmazsanız Allah'ın ve Resulü'ne karşı harbe girmiş olduğunuzu bilin. Eğer kebilleye, töbe ederseniz mallarınızın başları yine sizindir. Bu suretle ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Eğer borcu darlık içinde bulunuyorsa, eğer borçlu darlık içinde bulunuyorsa ona geniş bir zamana kadar mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kalan tas tamam verilecek. Onlara haksızlık edilmeyecek. Bakara Suresi 278, 280 ve 80. ayetler. İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine inen son ayet budur. Yani riba ayeti der demiştir. <gülüyor> Ebu Cuhayfe'nin oğlu Alm şöyle demiştir. Babam Ebu Cuhayfe'yi gördüm ki o kan alıcı bir köle satın almıştı. Sonra Ebu Cuhayfe bu köleye emretti de onun kan alma aletleri kırıldı. Ben babamdan bu kırmayı sordum. O şöyle cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpek bedellerinden kan alma ücretlerinden nehyetti. Düğün yapıcılıktan Döğünlen, döğün yapıcılıktan, döğünlenmekten, riba yiyiciliğinden ve riba yediriciliğinden de nehyetti. Suret yapıcı musavvere de lanet eyledi. Allah ribanın bereketini 26. var. <gülüyor> Allah ribanın bereketini tamamen giderir. Sadakaları ise arttırır. Allah haramı halal ve ısrar eden, çok kafir, çok günahkar, hiçbir kimseyi sevmez. Makala Suresi 276. ayet. İbnü i Şehad Eczuhri der ki, sahib i̇bn Musayyib şöyle dedi, Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kulağımla işittim. Yemin mal için sürüm ve revaç sebebi sanılır ve hakikatte bereketini mahselebilir buyurdu. 27. Alışveriş esnasında yemin etmenin kerahati babı. Abdullah İbni ve Elf Elfa, Elfa Abdullah İbni Ebi Elfa radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam çarşıda satış esnasında Müslümanlardan bir kimseyi satılık mal hakkında satın almaya ikna etmek için bu malın bedeline, müşterinin vermediği bir bedel verdiğini Allah'a yemin ederek malına revaç vermişti. Bu vaka üzerine şu ayet indi. Hakikat Allah'a olan ahitlere ve yeminlerine bedel az bir pahayı satın alanlar. İşte onlar, onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz. Onları temize çıkartmaz. Onlar için pek acıtıcı bir azap vardır. Ali İmran Suresi 77. Ayet. 28. Kuyumcu, dökümcü hakkında söylenen hadisler babı. Bize Taus İbni Abbas'tan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin yaş otu kesilmez buyurdu. Abbas da ızhır otu müstesna olsun çünkü Mekkelilerin demircileri ve kuyumcuları ile evleri için gereklidir dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otu müstesna buyurdu. İbn-i dedi ki, bana Hüseyin'in oğlu Ali haber verdi. Kendisine Ali'nin oğlu Hüseyin şöyle haber vermişti. Ali aleyhisselam şöyle demiştir. Bedir kazasında ganimetten fahime düşen bir devem vardı. Peygamber de ganimet malının beşte birinden bana bir deve vermiş idi. Resulullah'ın kızı Fatıma aleyhisselam ile evlenmek istediğim zaman Kaynuka Yahudilerinden kuyumcu bir adamla benimle beraber gelip ıskırotu getirmek üzere vaatleştim. Getirdiğimiz ıskırotunu kuyumculara satmayı, bunun bedeliyle de evlenme ziyafetinin masrafı hususunda yardım istemeyi düşündüm. İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hesap duyurdu. Şüphesi Mekke'yi Allah haram kılmıştır. Mekke benden evvel hiçbir kimse için halal olmadı. Benden sonra da hiçbir kimse için halal olmayacak. Ancak bir günün bir saatinde benim için halal olmuştur. Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, av hayvanı ürkütülmez. Mekke'nin yetiği yerden alınmaz. Ancak sahibini arayıcı alabilir. Abdülmuttal'ı oğlu Abbas, kuyumcularımız ve evlerimizin tavanları için ıshır müstesna olsun dedi bunun üzerine Resulullah ızhır müstesna buyurdu. İklime, av hayvanı ürkütülmez nedir biliyor musun? O hayvanı gölgeden uzaklaştırman ve yerine konmandır. Abdullah Halid'den kuyumcularımız ve kabirlerimiz için diye söylemiştir. 29 kuyumcu, kılıççı ve demircinin zikribabı. Habbat İbni Eret radıyallahu anh şöyle demişti. Ben cahiliği devrinde bir kılıç yapıcı kimseydim. Benim As İbni Vail üzerine bir alacağım vardı. Bir gün alacağımı tahsil etmek üzere ona geldim. O bana sen Muhammed'e küfretmedikçe sana borcumu vermem dedi. Ben de Allah senin canını alıp Sonra seni sen diriltmedikçe ben Muhammed'e küfretmem dedim. O defa öyleyse ben ölünceye sonra diriltilinceye ahirette bana mal oğul kız verilinceye kadar sen beni bırak da sana borcumu orada vereyim dedi. Bunu takip şu ayetler indi. Şu ayetlerimizi inkar ve bana elbette mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O kayba mı vakıf yoksa Rahman ona Allah'ın nezdinde bir ahit mi edilmiş? Hayır öyle değil. Biz onun söyleye geldiği sözü yazar, Azabını da uzattıkça uzatırız. Onun söyler olduğu olduğuna biz mirasçı olacağız ve bize tek başına gelecektir. Meryem suresi 77'den taşımıza ayetlere kadar. 30 Terzimin zikri babı. Enes İbn Malik radiyallahu anh şöyle diyordu. Bir terzi yapmış olduğu bir yemeğe Resulullah'ı davet etti. Enes İbn Malik dedi ki, ben Resulullah'ın beraberinde bu yemeğe gittim. Terzi Resulullah'a bir miktar ekmek, bir miktar çorba yaklaştırdı. Çorbanın içinde kabak, kuru et parçaları vardı. Yemek yerken peygamberi gördüm ki yemek çanağının et, etrafından kabak araştırıyordu. Yine Enes ''Artık o günden itibaren ben kapıları sermekten bir an ayrılmadım.'' dedi. 31. Dokumacının babı. Ebu Hazım dedi ki, ''Ben Sehl bin Sa'dan işittim.'' radıyallahu Şöyle dedi, ''Bir kadın Resulullah'a bir bürde getirdi. Sehl yanındakilere hitaben, düzde nedir bilir misiniz?'' diye sordu. Onlar tarafından şemredir, ihramdır diye cevap verdi. Sevdi ki evet o henüz dokunmuş, yeni tezgahtan çıkmış ve kenarı bile kesilmemiş bir kumaştı. Kadın ya Resulallah bu bürdeyi kendi elimle dokudum. Onu sana giydireceğim dedi. Peygamber bürdeyi ona bir ihtiyaçlı olarak aldı. Sonra peygamber bu bürdeyi izar yapıp giymiş olduğu halde bizim yanımıza çıktı. Topluluktan bir kimse ya Resulallah onu bana giydir dedi. Resulallah peki diyerek mecliste oturdu. Sonra hücresine döndü. O bürdeyi çıkarıp döndükten sonra istemiş olan zata yolladı. Bunun üzerine mecliste bulunan cemaat o isteyen kişiye sen bu işi güzel yapmadın. Peygamberin hiçbir isteğini geriye çevirmeyeceğini katı bildiğin halde ondan bu bürdeyi istedin diye serdeniş ettiler. O zat da vallahi ben onu başka sebepten değil ancak öleceğim günden beri kefenim olması için istedim dedi. Seyyid i̇bn Saad hakikaten bu burada o zatın kefeni oldu demiştir. 32 Barangoz Babı Ebu Hazım şöyle dedi. Bir takım adamlar Seyyid i̇bn Saad'a gelip ona peygamberin minberini soruyorlar. Seyir Radiyallahu Allah'ın şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fulanca kadına senin o kadının ismini söyle şöyle, şöyle haber gönderdi. Barangız olan kölene emretle benim için insanlara hitap ettiğim zaman üzerinde oturabileceğim tahtadan bir yer yapsın buyurdu. Bunun üzerine kadın o kölesini emretti. Köle de Gabe ormanlarının ılgın ağacından onu yapıyordu. Sonra bu tahtaları kadına getirdi. Kadın bunları Resulullah ayırlardı. Resulullah Onların kurulmasını emretti de bunlar yerine konuldu. Bu takip et, Resulullah vaaz ve hutbe için, için minber üzerine oturdu. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. En sağdan bir kadın Resulullah'a Ya Resulullah benim marangoz bir kölem vardı. Senin için üzerine oturacağın bir şey yaptırayım mı? Dedi Resulullah, istersen yaptır buyurdu. Ravim dedi ki bunun akabinde kadın Resulullah için on minberi yaptırdı. Nihayet cuma günü olunca, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerine korunan on minber üzerine oturdu. Akabinde daha önce yanında hutbe yapar olduğu hurma kütüğü sayfa çıkardı. Hatta kendi kendine yarılacaktı. Peygamber on minberden indi, onu eliyle tuttu, onu kucakladı. O sırada küçük susturmakta olan çocuk gibi hafif hafifiniyordu. Nihayet kararlaşıp sustuktan sonra Resulullah o yanında edildiğini işitmekte olduğu zikrullah için ağladı buyurdu. 33 İmamın veya herhangi bir kimsenin bir takım ihtiyaçlarını bizzat satın alması babı. İbn Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umer'den bir deve satın aldı demiştir. Ebu Bekir'in oğlu Abdülrahman da bir müşrik bir sürü koyun getirdi. Peygamber de ondan bir koyun satın aldı demiştir. Ve peygamber cabizden bir deve satın almıştır. Ayşe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudiden bedelli bir zaman sonra verilmek üzere ve hububat satın aldı ve o Yahudiye kendi zırhını rehim bıraktı demiştir. 34. Herhangi bir neviden binek hayvanlarını ve eşekler satın alma babı. Bir kimse sahibi üstünde binicisi olduğu halde herhangi bir binek hayvanı yahut deve satın aldığı zaman bu satın alış sahibi binekten inmezden evvel kal olur mu? Ve İbn-i Ömer radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e bu çetin ve sert deveyi bana sat buyurdu. Cabir İbn Abdullah radıyallahu şöyle demiştir. Ben bir kazada peygamberin beraberinde bulundum. Dönüşte deven beni geri bıraktı ve yürümekte aciz oldu. Bu sırada peygamber yanıma geldi ve ya Cabir diye seslendi. Ben evet benim dedim. Zorun nedir ki geriye kaldım diye sordu. Ben Deven beni geri bıraktı ve yoruldu. Ben arkada kaldım dedim. Resulullah hemen devesinden indi engelli değneği ile devemi çekmeye koyuldu. Sonra da bana hadi şimdi bin dedi. Ben de bindim. Bu defa devemi gördüm ki onu Resulullah'ın devesini geçmekten ben ediyordum. Resulullah yol konuşması olmak üzere bana evlendin mi? diye sordu. Ben de evlendim dedim. Resulullah kız mı yoksa dul mu aldın? diye sordu. Ben de dul diye cevap verdim. Resulullah senin onunla onun seninle oynayacağınız bakire bir kız istemez miydin? Dedi ben de bakımları bana borç olan bir takım kız kardeşlerim var. Onun için bir kadınla evlenmeyi bunun da çocukları toplaması ve saçlarını başlarını saraması bunlar üzerine bir müret diye olmasını hayırlı buldum dedim. Resulullah şimdi sen Medine'ye varıyorsun vardığında artık ailene karşılık, karşı akıllı olgun bağlı ol. Allah'tan evlat isteyiniz buyurdu. Sonra deveni satar mısın diye sordu. Ben de evet satarım dedim. Resulullah benden deveni bir okuya kırk dirheme satın aldı. Sonra Resulullah benden önce Medine'ye gitti. Ben de kuşluk vakti vardı. Mescide geldik. Resulullah'ın mescidin kapısı önünde bulduk. Resulullah bana şimdi mi geldin diye sordu. Ben de evet şimdi geldim diye cevap verdim. Artık devini bırak da gir ve iki rekat geniş namazı kıl buyurdu. Ben de girdim ve kıldım. Sonra Resulullah Bilal'e bir ukiye gümüş tartıp bana vermesini emretti. Bilal de terazi ağır basarak tartıp verdi. Ben arkamı çevirip eve giderken birden Resulullah Cabir'i bana çağır buyurdu. Ben de Resulullah devini beğenmedi ve şimdi geri verecek sandım. Halbuki bana bu deva kadar sevimsiz bir şey yoktu. Resulullah devrini al, bedel de olsun, de, senin olsun buyurdu. 35. Cahiliyet devrinde mevcut olup, İslam devrinde de insanların aralarında alışveriş yaptıkları meşhur Arap panayırları babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ukaz, mecen, mevez, zulmecaz, cahiliyet devrinde meşhur panayırlardı İslam devri olunca bu panayırlarda ticaret yapmaya günah saygılar. Bunun üzerine Allah haç mevsimlerinde ticarette Rabbinizden rızık, İslam'ın üzerinde bir günah yoktur. Bakanı 166. ayetini indirdi. i̇bn Abbas bu ayeti böyle fiil, mevasi bin haç", haç, mevsiminde kaydı ile okudu. 36 Deli yahut hasta develerin satın alınması bağlı. Hain her şeyde mahsada aykırı hareketle bulunandır. Amr İbn Dinar şöyle dedi. Şurada yani Mekke şehrinde Nevvas isminde bir deve tadili kimse vardı. Bunun yanında hastalıklı develer de vardı. İbni Ömer radiyallahu anh gidip Nevvas'ın bir ortağından bu hastalıklı deveyi satın aldı. Sonra ortağın Nevvas'a geldi de o hasta deveyi sattık dedi. Neuvas o deve kime sattın dedi. Ortağı şöyle şöyle sıfatla bir ihtiyara sattım dedi. Neuvas vay sana yazıklar olsun. Vallahi bu ihtiyar i̇bn Umer, İbn-ül, Ümer, İbnül dedi. Ve hemen i̇bn Umere geldi ve ortağım sana kusurlu bir kusurunu bildirmeden hastalıklı deve satmıştır diye vaziyeti anlattı i̇bn Ömer öyleyse develi sür git dedi. Nevvas deveyi alıp sürüp gitmeye davrandığı zaman i̇bn Ömer hadi bırak şu deveyi artık biz Resulullah'ın hastalığın bizatihi silahiyeti yoktur fikrine razı olmuş kimseleriz dedi. 37. Müslümanlar arasında meydana gelen harp fitnesi sırasında ve fitne günleri haricinde silah satmak babı. İmran İbni Hüseyin radıyallahu fi günlerinde silah satmayı kerik görmüştür. Ebu Katede radıyallahu an şöyle demiştir: Bizler Huneyn yılında Resulullah'ın beraberinde sefere çıkmış. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Ebu Katede'ye bir e, zırh verdi. Ben de o zırhı sattım da onun bedeliyle ben Seleme yurdunda küçük bir bostan satın aldım. İşte bu bustan İslam'da aslına sahip olduğum ilk maldır. 38. Attar ve güzel koku saçmak hakkındaki bab. Ebu Musa radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyi arkadaş ile kötü arkadaşın meseli mis sahibi ile demirci körüğü gibidir. Mis sahibinden sana şu ikiden biri yok olmaz. Ya bir miktar satın arasın yahut onun güzel kokusunu hisseder koklarsın. Demirci körü ise bedenini yahut elbiseni yakar yahut da ondan pis bir koku hissedersin. 39. Haccam yani vücuttan kan alma tedavisi yapan kimsenin zikribabı. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Tayde Nafi Resulullah'ın vücudundan kan aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Taybe'ye bir sa yani 1040 dirhem hırama verilmesini emretti. Bundan başka Ebu Taybe'nin efendisi olan Harise oğullarına da onun ödemesi gereken vergisinin hafifletmelerini emreyledi. İbn Abbas radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kan aldırma tedavisi yaptırdılar. Kendisinden kan aldı Alma tedavisi yapan haccan kimseye bir saat vurma ücret verdi. Eğer kan alıcıya ücret verme haram olsaydı Resulullah bu saata ücret vermezdi dedi. 40. Erkekler ve kadınlar için giyilip kullanılması meklif olan şeylerde ticaret yapmanın hükmü bağlı. Abdullah i̇bn Umar radıyallahu Rabi şöyle demiştir. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umar i̇bn Hattab'a ipek yahut da siyara denilen sarı çubuklu bir hulle yani takım elbise gönderdi. Sonra peygamber bu elbiseyi üzerine üzerinde gördü de ben bu elbiseyi sana giymen hiç göndermedim. Bu ipekli elbiseyi ancak ahiretten nasibi olmayan erkek giyen ben ancak bunu sana satıp faydalanasın diye gönderdim buyurdu. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Kendisi üstünde bir takım resimler bulunan küçük bir yastık bir şirte satın almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce kapının önünde dikildi ve içeriye girmedi. Ayşe radıyallahu anh dedi ki o sırada ben onun yüzündeki istemezliği sezip tanıdım. Ve ya Resulullah ben Allah ve Resulullah'a <gülüyor> Tevbe ederim. Ben ne günah işledim ki dedim. Resulullah şu yaslığın hali nedir buyurdu. Ben ben onu sen üzerinde oturasın ve yaslanasın diye senin için satın aldım dedim. Resulullah bu suretlerin sahipleri kıyamet gününde muhakkak azap edilirler ve bütünselere suret verdiğiniz bu mahlukları diriltiniz denilir. Ve yine Resulullah içinde suretler bulunan eve melekler girmez buyurdu. 41 Rab 41. bak mal ve meta sahibi malın fiyatını sahip ve takdir etmeye daha haklıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey necela oğulları ağaçınızın kıymetini bana söyleyiniz buyurdu. O çevrilmiş bahçenin içinde bırakılmış harap yerler ve hurma ağaçları vardır. 42. bakmalı, satışın kesinleşmesi veya fesi için ne kadar veya kaç tane muhayyerlik caiz olur. Nafi İbni Ömer'den o da peygamberden işitti ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satıcı ile satın alıcı birbirlerinden ayrılmadıkça yahut da ayrılıncaya kadar alışverişlerin hususunda muhayyerliğe maliktirler. Yahut alışveriş muhayyerli olur buyurdu. Nafi dedi ki İbn Ömer hoşuna gitmekte olan bir şeyi satın aldığı zaman, o malı satmış olduğu sahibinden ayrılırdı. Hemam, bize Hemam kat'a İbn Ziam'dan o da Ebu Halid'den, o da Abdullah İbn Haris'ten. O da hakim İbn Hizam'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satıcı ile satın alacak birbirlerinden ayrılmadıkça bu hayyerliktedirler buyurdu. Ahmet İbn-i Sa'd es ziyade edip şöyle dedi. Bize Benzo olan Raşid tahsis edip şöyle dedi. Hammam İbn Yahya şöyle dedi. Ben bu hadisi Ebu Tayyib'e zikrettiğimde Ebu Tayyib kendisine bu hadisi Abdullah İbn Haris tahsis ettiği zaman ben Ebu Halil'in beraberinde idim dedi. 43. bap satıcı yahut müşteri muhayyerlik hususunda bir vakit tayin etmedikleri zaman bu alışveriş çaiz olur mu? İbni Ömer şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satıcı ve müşteri birbirinden ayrılmadıkları müddetçe muhayyelliktedirler. Yahut ikisinden birine satış yahut feshini tercih et der buyurdu. Belki de şöyle demiştir. Yahut Satış, muhayyerli satış olur. 44. Ban Satıcı ile müşteri birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe muhayyerliktedirler. İbni Ömer de, Kadı Şurayh de, Şabi de, Tavuz İbni Kaysan'da, Ata İbn Ebi Rebaht'a, İbni Ebi, Rebaht Ebi Mulayke'de bu meclis muhayyerliğine kail olmuşlardır. Hakim İbn-i Hizam anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Satıcı ile müşteri birbirinden ayrılmadıkça muhayyerliğe sahiptirler. Bunlardan her biri doğru söyleyip de meta ve bedelle ait hususları birbirine beyan ederlerse bu alışverişlerinde kendilerine bereket ihsanı olur. Eğer iki taraf yalan söyler ve mal ile semenin ayıbını gizlerlerse bu alışverişin bereketi giderilir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Satıcı ile müşteriden her biri birbirinden ayrılmadıkça arkadaşına karşı muhayyerliktedir. Ancak satışın muhayyerli satış olması müstesnadır. 45. 45 satıcı ve müşteriden biri satıştan sonra arkadaşımın muhayyer kıldığı zaman <gülüyor> ayrılmamış olsalar da satış vacip yani lazım olmuştur. İbn-i Umer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişi alışveriş yaptıkları zaman beraber bulunarak birbirinden ayrılmadıkları müddetçe bunlardan her biri meclis muhayyerliğine maliktirler. Ve eğer bunların biri diğerine muhayyer kılar da bu muhayyerlik üzerine alışveriş yaparsa, alışverişten sonra ayrılsalar da bu satış vacip olmuştur ve onların hiçbiri satışı terk yani fesh edemez. Ayrılıştan sonra da satış vacip olmuştur.